să-nspuni n-aioc când sevii să-mă îșoară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 Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanından. Maammerke ben. Programımız başladı şimdi. Galiba azıcık geç başladık bugün de. 94.9 açık radyodasınız. Mikserin başında Selahattin var. Evet, dün akşam paylaştığım gibi bugün hemen Bulgar e, Bulgaristan sınırında Haskova şehrinden gelen e, Kitna Trakya. Topluluğunu tanıtacağım sizlere. E, bu tanıtıma vesile olan e, olay da aslında 29 Mayıs'ta gerçekleşti. E, bir performanslarını izledik topluluğun. Şişli Bulgar Kilisesi'nin e, davetlisiydi. Her ne kadar orkestra canlı olarak çalmadıysa da gelmediyse de dansçılar geldi. E, açıkçası İstanbul'daki e, son dönemde hepimizi üzen olup bitenler e, onlara da Korku olarak sirayet etmiş ve e, orkestra üyeleri gelmediler. Yalnızca e, kayıt üzerine dans etkinliği yapıldı. Ama tabi yani Bulgaristan'da müzikal yelpaze çok geniş. Aynı zamanda da müzikal standartlar çok yüksek. E, Kitna Trakya topluluğu 60'larda kurulmuş. Geçen sene 55 yıl jubilesini yapmış. Son derece önemli bir grup. Daha önce de pek çok kez e, Türkiye'ye geldiler. Özellikle Edirne civarında pek çok konser ve dans gösterisi yaptılar. İşte bugün e, onlarla ilgili bir program yapacağız. Yani Kitna Trakya topluluğunu e, tanıtacağım. Vesile olan e, dostumuz da grubun e, organizatör gibi çalışan e, Organizasyonları yapan bir nevi halkla ilişkiler sorumlusu e, Kiril Sarçev. Kiril Sarçev e, konuğum olacak ama biraz sonra tabi tercümeleri Bulgaristan'la ilgili programlarda zaman zaman e, çoğunlukla yanımda olan sevgili dostum, eski dostum Hristo Kopano e, tercümeleri yapacak. O yardımcı olacak. Ne dinledik? Petko o kapitanine. Ee, meşhur bir e, halk kahramanı var. Kapitan P Petko. Kapitan yani kaptan e, Balkanlarda genellikle e, çete reisleri için e, kullanılıyor. Tabi bugünkü reislerden farklı onlar. E, Birçok kapitan var. Petko da onlardan biri. Ve yazılmış hakkında pek çok e, türkü var. Bu da onlardan biriydi. 5-8'lik e, bir parçaydı. Yine Trakya bölgesinden bir parçaydı. Şimdi e, Haskova bölgesinden e, şarkılardan oluşan, dans havalarından oluşan bir suite var. Haskovska suite'e. Evet, sevgili dostlar bugün Kitna Trakya topluluğunu dinliyoruz ve e, biraz sonra hemen şimdi e, onlarla yaptığım röportajın ilk bölümünü dinleteceğim. E, zaten bütün bilgileri en çok, yani en temel bilgileri e, sevgili Kiril Sarcev tek tek anlatıyor. Dinleyelim birinci bölümü. Sevgili dostlar Bugün 29 Mayıs 2016 e, Şişli Bulgar Kilisesi'ndeyiz. Tabii ki İstanbul'un anlaşığını kutlamıyoruz. Öyle bir e, şeyimiz yok. E, daha önceki programlarımda da zaman zaman burada bazı kayıtlar yaptım ve sizlerle paylaştım. Bugün de iki sevgili dost e, iki yanı başımda ve e, karşımda da Aydın Çıracıoğlu kayıtları yapıyor. Çok teşekkür ederim ona da. Ee, sağımda Risto Kopano. Risto'cum mikrofona alışkınsın artık zaten. Açık radyo seni tanıyor, senin sesini. Bütün dinleyicilere merhaba. Sayende e, bu programlara koluk olduk. Tercüman olarak. Abi, bir, bir madalya ve bile vermezler olarak. sana tabii. Merak etme. Gerekmiyor. <gülüyor> e, yeter ki kültüre bir katkımız olsun. Kuşkusuz. Ve e, solumda e, trakiiska Kitka grubunun ki bugün onunla ilgili konuşacağız. Ee, yöneticisi değil mi? Doğru. Aynen. Ee, Terhavuz e, ettim. Kiril Sarcev. Ee, hoş geldiniz. Dobre Davetiniz ee, için teşekkür ederim diyor. E, ben teşekkür ederim katıldığı için. Doybul'a kadar yaz. E, gruba geçmeden önce Kiril e, Sarcev kimdir bir onu tanıyalım isterseniz. Freddy da predstavame grupatı. Big Teddy se Kiril Saradze, какво е направил eğitimim iktisatçı. Na 22 yaşından 22 beri banka ortamlarındayım ve müdürlük yaptım. İsledi izzetanete ot sistemata veche kato pensiyer, aa asi i emekli olduktan sonra ve sistemin dışına çıktıktan sonra, kendime görev edindim. Kitna grubunun tanıtımını yapmak için ve onunla ilgili şu anda uğraşıyorum. Ha, o zaman grubumuzun adını düzeltelim. Evet. Trakiska Kitka değil de Kitka Trakya. Ee, Kitna, Kit, trakya. Kit, Kitna, Kitna Trakya. Kitna Trakya. Özür dilerim. Kitna, Kitna trakya. trakya. Kitna Trakya. Tamam. Ee, evet. Ben daha önce e, grubu çok duydum. E, Bekçul, e, Bekçul'u za adı İpredit var. Türkiye'ye daha önce geldiklerini zannediyorum. Mislece Sibili Vuf Turtsiya İpredit var. Da, Ansam bana sazdanın bakıyor, ee, 1960 yılında kurulmuş bir e, toplu, topluluk, da. topluluk. 1000 topuna muçesme periseti 5 Geçen sene 55 yılını kutladık. İbray, İbray. yaptık. Ee, Ansam bana zemin kazanın, mi bize ne sonuca şutu? Ansam bana saz Aslında e, görev aldığım zaman kolay oldu, çünkü e, iyi bir gelenek vardı. E, e, eskiden kalma. Naşarauta beshe poskoru da obedinimye kolektiva, da mo sozdayemye chuvstvo na povec odgovornost, povec disiplina. Ve e, görevim görevim daha çok e, biraz daha fazla disipline etmek ve e, kendine güven vermek ve o şekilde yönetmek oldu. Ve povec izyava novang, ve daha çok tanıtmak amacım. Ansamba la eposil na 40 drajeva satta Avrupa, Amerika, Avrupa, Amerika, Avustralya. Asya, Avustralya olmak üzere yaklaşık 40 ülkede bugüne kadar bulundu, konser verdi. <gülüyor> e, geçen e, dönemlerde, e, eskiden e, devlet tarafından desteklenen e, bir e, topluluktu tabii. No 25 godini e napolna samostoyatel'na. 25 seneden e, beri ee, tamamen kendi kendine yeten, kendi kendini finanse eden bir e, grup. Sıçki, instrumentalisti, peviçi, tanceri, tanceri, çalıştır. Bu fabriki, bu e, firmi. E, I, bu salonu tovreme, te, iğren, tansiyon, pet. Ve e, grubumuzda bulunan herkes bir çalışan ya fabrikada, ya ofiste, ya belirli bir işte ve bu zamanlarında e, toplanıp e, bu grubu e, yaşatıyorlar, devam ettiriyorlar. Bu saba de bu saba yüzeyinde yüzeyinde Bülgarya, Trakya bu saba yüzeyinde bir saba yüzeyinde ama profesyonel bir saba yüzeyinde tamamen kendi kendine yeten ve e, profesyonel e, kalitede e, müzik üreten. Belki de tek grub. Ben primalco müzikal tesislerciyim, çünkü niye o meyziyavi? Vaf Türkiye'da. Evet, 2 yıl önce iyi oğlumuzun katılımıyla Tekirdağ. Demiştiniz ki Türkiye'de isminizi duydum daha önce. Bundan iki sene önce Tekirdağ'da Kiraz Festivaline katıldık. Tam spesiyelimiz 2. Agradan. Orada. Proje'm üç... 1. 1. Agradan. Zaten Orada top, genelde ikinci sahne performansı olarak da birinci sırayı aldık. Uzun Köprü, uzun Ondan sonra da Uzun Köprü'de bulunduk. O çok defa gittik. se na Ve isteğimiz bütün komşu ülkelerle. E, kültür temelinde temas kurmak. Pesne ve danscıya sa e, öncelikli olarak şarkılar ve danslar Trakya bölgesinden. Hı -hı. No sašto iome pesne i dansi od Severniški Aynı şekilde e, Kuzey Bulgaristan Dobruca e, yöresinden de <gülüyor> Severniški e, e, evet, tipinde e, şarkılarımız ve danslarımız var. A Söjsto tsalta na ansamblaleda zapazi v korumak ve gülümüze taşımak Valla hemen hemen her şeyi anlattı kısaca. Yani çok eh tam Bizim, bizim duymak istediklerim, yani benim kişisel evet. olarak duymak istediklerimi söyledi. İtaloşno kaza neşte Ben programın boyunca bütün Balkanlardan ayırt etmeden otantik müzik çalıyorum. Moje cel e da prestavam u. Sıçki Balkanski državisti nı muzika. Ve gösteri sırasında da orkestramın ne kadar mükemmel olduğunu duydum tabii ki. Onu da e, dinleyiciye duyacağız. Za sijalni orkestra ne biçim No razbrak, nogo dobre, çe müzikata, vasha müzikta, e vodobre osnova. Me tansör tısa kamçıtırse? Toplamda 40 kişi kadar. E, 25 dalsco grubu. Da, 20, 24'si, 24'si, 24'si, 24'si. Ayrıca, 24 tane de koroda söyleyen şarkıcı var. Na 3 seste ses olarak söylüyor. O 8, 8 tane de eee gayda, gayda, gayda, kaval, akordeon tam çeşitli enstrümanları Topan ee, evet, da ve sekiz kişi. Sekiz kişilik orkestra, yirmi dört evet. kişilik, evet. kişilik koro Yo, ve bu televizyata. E, televizyonda birçok defa e, kayıt yaptık, Bulgar televizyonlarında. BNR'de yani şey. BNR, BNR, Milli televizyonda. Evet. Peki kendisi dansçı mı, müzisyen mi yoksa bunlara? genel olarak hakim olan yani bütün bu disiplinlere az çok hakim olup hepsini toparlamaya çalışan bir konumum var. Eee ve сега в момента тан Region. Ben e, Trakya bölgesindeki e, e, Haskova bölgesindeki <gülüyor> e, Trakya e, organizasyonlarının e, başkanıyım. Ve bu politik bir organizasyon değil, tamamen bir kültür organizasyonu. Ha. Genellikle yani halk ilişkiler konusuna bakıyor, öyle anlıyorum. Znacipo ve çe administratiylo. No, ansambala neye Fırçızki Uğur lisata, ansambala. Fakat <gülüyor> bizim derneğin şey <gülüyor> <low> yüceferi böyle <gülüyor> bu grup, bu topluluk Evet. folklor topluluğu. Eee hani ayrı bir art direktör var herhalde. Sigruno Emtinekköv Dansçı ıı, şey. Art Direktör. Ne? Ee, yo me rakuitel na koreografa ta. Kto završu ta koulishche za tantsy otje. var. Evet gibi her grup aracı Ahdefurasmak için. Orada net repay laugh. Vamos. hating amazing. Sem Ashraf. Anderser. が wasns Combiles.nept Öyle. raf Brazilian references. I Der anderser. Natural Fourgonu always her bir tersForum was. Iya. Bien orkestra için yine aynı şekilde şefimiz var. Rusya'da, Tsarstwo'ye, takva, başta yaydığı en büyükçe kompozitörler. ne kompozitor. şey de koroyu da yöneten, eski ünlü bir eee kompozitörün e, da, da bir sim. Da, tatko i beshe golyam kompozitor yönetiyor. ne klasik muzika. Dazhe hatta onun bazı besteleri de söyleniyor. 2-3 e, eseri repertuarda başlıyoruz. Peki. Evet, röportajın birinci bölümünü dinledik. Bugün Kitna Trakya ile ilgili konuşuyoruz. E, Kiril Sarcev ve Hristo Kupano e, bize tercümeleri yapıyor. E, i̇ki koral örnek dinleteceğim sizlere. E, Röportaj içinde anımsarsınız 24 kişilik bir e, korodan bahsedildi. İşte o koronun İki tane şarkısı. Кубаба-пугали, такое-такое, кубаба-пугали. И баня, кубаба-пугали, баня. И баня, и баня, и и баня, кубаба-пугали. И баня, и баня, и Kitna Trakya topluluğunun korosundan iki örnek dinledik. Kaldığımız yerden röportajımızı dinlemeye devam edelim. Burada da hoş şeyler anlatıyor sevgili Kiril Sarcev. 1960'dan beri ne yapmış yani e, Kitna Trakya derlemeler yapmış mı köy köy dolaşıp? E, e, repertuarını nasıl oluşturmuş? Bu kit ensemble. То за народни песни и танци Kit na Trakiya Hasko. Е Камо се иска него за друг. Значи, репертуара как сте направили от 600 година насам? Yani söbirat ili pesni ot selata. Söbirat sebrat da. I pa koyto e pri iskai 40 godini hmm. sadiche v podruga, na li, toga koy ko se bili aranjirovkite drugi, evet. rejimentite sai podobryava. Eli se e önceden etibalen toplamış olduğumuz şarkıları veya çok daha önceden söylenen şarkıları da bugün aranje tekrar sunuyoruz. Sesden dinliyoruz. Peki, e, İlginç bir şey dikkatimi çekti. Neste interesno dansçılar kaşık ve çalıyorlardı. V ef edin tants koito Çok karşılamadığım bir şeydi. Vaim nogo retko koito na folklor yani belli bir bölgeden mi var bu Va neşto, e, regionle. da. da, da, da, da, da Tipično trakiskoye takova. Tipično Kifatskovsko e, ili. Ama utrayona, Regiona. Mm -hmm. evet. evet. Ve tüviş, tü darşe 3% od muzikat idet ot tyak, na lika Evet ve e, örnek olarak o andaki o dansın müziğinin neredeyse %30'u o kaşıklardan ve zil, kaşık ve zil seslerinden oluşuyor. Haskova yakınlarındaki bir bölgede. Evet. O e, Haskovsker'i. Da, da, da. Askova bölgesinden. Ee, belki biliyordur, Türk, yani Bulgaristan'daki Türk müziğinde de kaşık her zaman kullanılıyor. Kayıtlarda. Moşe biz neyde, bu Bulgarya, Turt sütü, sıçtu imat, igresiz. O, da, da, da. Tabii ki. Sofya radiosu kayıtlarında bir... <gülüyor> e, özellikle 9-8'lik parçalarda kaşık mutlaka kullanılıyor. Vf registe kotu Sofia Vfarki evet, müzikal nitelikte Radio Sofia çalsam kazı, tıka vam i işte size 9-8 Repertuvarda Türk oyunu var mı hiç ya da genel olarak yani nasıl? İmalin ne kuvveti? Navashi repertuar, imal oluyor ne koyu tans ili pesni ne, ne olmaz. Bu günlerde. Belki, belki, belki. Belki de bir başka. Belki bir Belki de bir başka. Belki de bir başka. Belki bir de bir Türk dansı hı hı. veya şarkısı bugüne kadar çalışmadık. E, dans isimlerinden mesela ben bir tane biliyorum. Tragiski çaprazi. Da primer ima edin dans koytu sakaza tragiski Biliyor musun? Cipraz kelimesi çapraz. ne demek? Çapraz. E, ima bir e, neştom bir e, cipraz tako beşer cipraz. Yo nasıl çeviririz? Mesela tam karşısı değil, değil de... E, e, takı o. E, kad kristal işte, kad edin sreştudruk. Ha, çapraz. Da. E, oradan geliyor. E, i̇ki iki dörtlik bir oyel. Tvai e, sızlazmer dve çetri. Hı -hı. Bilemeyeceğim diyor. Peki, e, biraz son olarak diskografi Zab konuşalım, no, yani... Balko da gıvarem za diskografiyata. Bugüne kadar kaç tane kayıt yapmışlar? Eee dose ga kolko diskove, kolko eee oh. razpisy? Mm. Evet. Ni sekirin konsert go zapisuyem disk. Biz e, bütün konserlerimizi her halükarda kaydediyoruz. Ne Malko mesya 4-5 diska s nashoy zheve. en az 5 tane e, diskimiz var bugüne kadar. İ siya razga ta Edilme dizlerdeki vokalografiye da tempo da aradaki farklar, koreografi ve tempo da. Evet. Balkanton çıkarmış mı? Balkan ne var? Hayır Balkanton da yok. Yani O zamanlar kayıt yapılmıştı? Vokalografiye. Keto był po vremya, na li, 25 godiniye imalo ye zapisi, no na na takie valentie. Ne kayboldu. Hmm. Bazları da kaset ee şeklinde hmm. olduğu için e, çok fazla faydalı olmuyor bugün. Hmm. Evet. Bir evet. kese no takova veche to i ne e, vech, hmm. Şimdi e, modern e, aletlerle daha kayıt yapabiliyoruz. Ama o eski kayıtları da benim kişisel fikrim derneğin arşivinde korumak hoş olur diye düşünüyorum. İyi ikazım. Möjtü liştönü neye? Tiyas tarihte zapisi, koytusuna lenti, bu sekakıfına çin temalası bazı etti. Meselik, bu çeşitli bir <gülüyor> arkevi. Tırsıyım, tırsıyım, tırsıyım, tırsıyım, tırsıyım. Biz de aynı şekilde bugün modern teknolojiye aktarıp yok olmalarını engellemenin çarelerini arıyoruz. Aynen. Peki, çok çok teşekkür ediyorum programa davet eden, çe участвовать bir şey varsa, ah, дополнительно da kazvate. Mi, sŭšto, znači, kamansambalima na grupa deto samo pe bez e, no, mm -hmm. so to Do do <gülüyor> Bizim gruba bağlı olarak da korku çocukları 12 tane bayan var daha yaşlı ve onlar tamamen otantik şarkılar söylüyorlar. <gülüyor> gençlerden ayrı olarak çünkü diyor gençleri eski otantik şarkılar çok fazla çekmiyor. O seni bu O da 80, 80 tane yapılmış şarkısı var bugüne kadar. Şu anda da onlarla çalışma yapıyoruz. Bütün bunu kaydetmek için. 80 ee, tane şarkıyı. Vallahi 4 gözle bekliyorum bu bittiği Yüz, zaman eee Kogato svırshva ta rabota. Rogam da i na mesta. I shibodi eee da da ve Kayıta da gelecek ayın 15'inden itibaren başlayacağız. Ve sadece samovar tiki kadar. Sadece otantik olan kısmın 80 tane şarkının tek tek kaydına başlayacağız. Mükemmel. Ee, Haskova'ya illaki yolumuz dışer kendisini ziyaret etmek isteriz. İyi niyak pat. Neyberi yapmışım yine patı bu Haskovo, şimdi saradım da sabedinim bu Haskovo. Ne prandır <gülüyor> bu? İstediği zaman buyursun. Zaman zaman çeşitli projeler karşıma çıkıyor. O projelerde de eee grubu ansamblu değerlendirmek isterim. İyi eee oturuma göre farklılık projeti. E, pravim. Eee e, i cesaradam da e, da satklu i ansambla eee na edin utie proyekt. Ne iskem što Politika ta, ne iskem. Politika e mrsna rabota. Ben politikayı sevmiyorum. <gülüyor> Politika kirli bir e, iş. Her zaman, her zaman. Kulturete ki duşi ve kültür e, insanları cezbetmenin e, içlerine girmenin e, en iyi yolu. İkisi, işte sırf nasıl oturacağınına tavojuyot. Mutlu <gülüyor> oldun zaman da bundan dolayı hayatını da etkiliyor. Güzel <gülüyor> olarak. Tamamen aynı düşünüyorum. Svsven, sağ olasınız. Svsven, süştüm ise. Peki çok, tekrar tekrar hoş geldiniz. Çok bugladoyar. Asehto? Eee sana da teş teşekkür ediyorum. Ne demek? Her zaman nice <gülüyor> programlara tekrar başka başka. Sağ olun. E, ne zaman istersen buralardayız. Aydıncığım seninle de sesini duyuyorum Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Aydın da teşekkür etti bize. Ee, sağ olsun, var olsun. Kayıtlarımızı o yaptı. Şimdi yine Haskovo'dan bir şarkımız var, Kitna Trakya. Çalıp söyleyecek. Kim uyu konç ey gırıvo, gırıvo konç ey O Oh, Evet şimdi Kitna Trakya'dan Svadbarska Svita adlı bir parçamız var. Yani düğün sueti, çeşitli düğün ezgilerinden oluşan bir e, potpore diyelim e, orkestra çalacak. Fitna Trakya'nın 8 kişilik e, orkestrasından düğün ezgileri dinledik birbirine bağlı olarak. E, Röportajda anımsarsınız yalnız Trakya'dan değil e, Kuzey'den, e, Dobruca'dan ve e, Severn Yaşko tarzında şarkılar da e, çaldıklarını söylemişti. İşte şimdi iki tane e, halk şarkısı Kuzey'den bu defa e, Dobruca bölgesinden. Sevgili dostlar bugün Turan'ın bir yanında Kitna Trakya topluluğunun yöneticisi Kiril Sarcev yaptığımız röportajı dinlettim sizlere ve Kitna Trakya topluluğunun çeşitli kayıtlarından örnekler dinlettim. Son parçamız e, benim çok sevdiğim bir parça Zaspalaye Malkamoma parçanın ismi. E, son kez Kitna Trakya. Gitme Trakya'ya e ayırdığımız Duna'nın bir yanı bitmek üzere. Ee, program sonrasında 15 dakika için yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var. Ayrıca e, Facebook'lardan, Twitter'dan ve web sayfandan e, ulaşabilirsiniz. Ee, ve son olarak da belirtmem gerekir ee, hem bu programı hem de bundan öncekileri e, tunanınberiyani.blogspot.com'dan izleyebilirsiniz istediğiniz zaman tabi ki ee, Selahattin'e de çok teşekkür ediyorum önümüzdeki hafta kim bilir nerelerde dolaşacağız görüşmek üzere hoşçakalın <gülüyor> să-n spuni n-aioc când seavi să mă